Matta 12. Bölüm O sıralarda bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören ferisiler İsa'ya ''Bak öğrencilerin şabat günü yasak olanı yapıyor.'' dediler. İsa onlara ''Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı?'' diye sordu. Tanrı'nın evine girdi, kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kâhinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kâhinlerin her hafta tapınakta şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim, burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz ''Ben kurban değil merhamet isterim'' sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu şabat gününün de Rabbidir. İsa oradan ayrılıp onların havrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine ''Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur?'' diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. ''Hanginizin bir koyunu olur da şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz?'' İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur. Sonra adama, ''Elini uzat.'' dedi. Adam elini uzattı. Eli öteki gibi yine sapasağlam verdi. Bunun üzerine ferisler dışarı çıktılar, İsa'yı yok etmek için anlaştılar. İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa, Hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu, peygamber yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak. Sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına umut bağlayacak. Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinni getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. ''Bu Davut'un oğlu olabilir mi?'' diye soruyorlardı. Felisiler bunu duyunca, ''Bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Bazebul'un gücüyle kovuyor.'' dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. ''Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir.'' Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Balzevul'un gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın, ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi engerekler soyu. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız. Bunun üzerine bazı din bilginleri ve ferisiler, Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz, dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşa yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Ama bulamaz. O zaman çıktığım eve kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı bomboş Süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, yanına kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur. İsa daha halka konuşurken annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durmuş, onunla konuşmak istiyorlardı. Birisi İsa'ya, bak, ''Annenle kardeşlerin dışarıda duruyor. Seninle görüşmek istiyorlar.'' dedi. İsa kendisiyle konuşana ''Kimdir annem? Kimdir kardeşlerim?'' karşılığını verdi. Eliyle öğrencilerini göstererek ''İşte annem, işte kardeşlerim.'' dedi. ''Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur.''